Bu tabibe derdi dilden bir deva sordum dedi. Gam yemekten özge bu derdin devasını bilmedim. Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşmiyar. Şöyle mest oldum ki gayrın merhabasını bilmedim. İçi yandığından ağlar şemin meclis halime. Yar odan da niçin yakar ben müttelasın bilmedim. Bana dilberden inayet istemen ey dostlar. Sanmasın düşman beni kadri cefasını bilmedi. Hayırlı akşamlar. Bugünkü konumuz yaşadığı devrin en büyük şairi olarak kabul edilmiş ve saygı görmüş. Kendinden sonra gelen bir çok şairi etkilemiş. Zeki, zarif, nüktedan ve hazır cevap bir çileye sahip Ahmet Paşa. Şairlerin sultanı diye anlatılan Ahmet Paşa'yı ve şiirlerini her zamanki gibi kıymet üstadım Hayat İnanç konuşacağız. Hocam. Hoş geldiniz. Hoş sefa bulduk efendim. Merhaba. Çok keyifli bir şairi konuşacağız bugün. Hemen. Evet. Ahmet Paşa çok... Allah de... Bursa'da türbesi vardır. Evet. Yani bilinen de bir yerdir. Böyle bir evliya kabri gibi ziyaret edilmektedir. Edebiyattaki yeri çok önemlidir. Nirengi noktalarından biridir. Büyüklerdendir. Klasik şiirimizde yani divan edebiyatımızda öyle diyelim. Hoca Dehani ilk büyük bilinir. İkincisi Ahmet Paçadır. O bir e, üstad. Çok taklit edilmiş, takip edilmiş bir üstad. Kendisinden hemen sonra yani arada 20-25 yıl var. Necati Bey bir başka büyük olarak arzu endam etmiş. Ve artık ondan sonra Fuzuli Baki sahneye çıkmışlardır. Ahmet Paşa merhum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın üst düzey bir Dostlukları vardır, küsmeleri vardır. Bizzat Fatih merhum tarafından onun emriyle hapse atılmışlığı vardır. Rivayet o ki ceza evindeyken, hapisteyken yazdığı 35 beyitlik kerem kasidesi, kerem redifli kasidesi bir tahliye dilekçesi olarak iş görmüş. Şehirdeki kudreti de herkesçe görülmüş bazı ibareler sebebiyle de merhameti celbederek tahliyesine de sebep olmuştur. Bu son söylediğim hususu merhum Ali Nihat Tarlan Hoca kabul etmiyorsa da yani kendi reyini söylüyor, tahminini söylüyor, öyle ölüm korkusuyla yazılacak bir şiire benzemiyor diyorsa da farklı görüşler her zaman olabilir tabii. Orada enteresan iki beyit vardır. Şöyle söyler, tutalım iki elim kandaymış kanı kerem. Yani tek musrada bile e, kul hata kılsan ola Affı şehen şahkanı tutalım iki elim kandaymış kanı kerem. Önce bunu izah edelim bir. Ya ben diyoruz aciz bir kulum diyor. Hata ettimse ne olur diyor. Ne olur diyor yani. Olabilir bizden hata. Yakışır biz bize yakışanı yaptık da diyor. E sultanıma yakışan da af değil mi diyor? O nerede diyor? Herkes rolünü oynasın. Maraba marabalığını bilsin, ağ ağalığını. Tutalım iki elim kandaymış. Kanı Kerem. Farz edelim ki eli kanlı katilim. Çok suçluyum. E Kerem nerede? Affa layık olan kimdir ki suçludan başka? Şimdi uzak bir bağlantı gibi gelebilir ama benim hatırıma şunu getirdi. Kadir gecesinde nasıl dua edeyim? diye sordu Hazreti Ayşe Resulullah Efendimiz'e. Aleyhissalatü Vesselam. Cevaben işte ya Rabbi sen affetmeyi seversin. Allahümme inneke afuvün kerimün tuhebbül afve fe afu anni. Affetmeyi seversin ya Rabbi, kerem sahibisin. E, af günahkara olur, işte günahkar ben. Yani beni affet, affı seversin. Bu eda ile söylenmiş bir şey var burada. Yani kapıdan bir şey isteyeceğiniz zaman, affınızı veya bir ata, bir ihsan isteyeceğiniz zaman e, boynu bükmek lazım. Haddi yani. bilmek lazım. Haddi bilmek lazım. Yani Hangi kapıya geldin, ne istiyorsun? Umarım cürmümü gark rahmet suyuna mevci ihsanın ile cuşede ummanı kerem. Suçum çoksa da kabahat cürüm, suç kabahat demek. Onu boğmak için, merhamet suyuna boğmak için ihsanının dalgaları şöyle bir coşsun diye de umarım sultanım diyor yani. Ee, büyük suça büyük af efendim. Bir kara toprağım ihyayı memat etmek için yağsa cudun bulutundan olan insanı kerem. Ben bir kara toprağım ölüleri diriltmek için kara topraktan yeşil otlar, güzel rengarenk çiçekler için gökten yağmur yağdığı gibi senin de cömertlik saha bulutundan nisan yağmuru yağsa, kerem yağmuru yağsa yakışmaz mı? Yeri değil midir?" diyor. Dediğimiz gibi büyük şair hakikaten. Şimdi arzettim ya 20 küsur yıl fark var aralarında. Necati Bey marhum o da çok usta, gerçekten büyük ustadır. Ee, i̇kisinin karşılıklı birer beyti, edebiyat mahfillerinde sohbet konusu olmuş. Hangi beyitlerdir hocam? Şimdi şöyle bir durum var. O beyitleri söyleyeceğim de Abdullah, bak insanlar ne ile eğleniyor? Biz ne ile geçiriyor? Şimdi e, iki şairin beyti var, biri merhum Ahmet Paşa vefat etmiş ahirette, Necati Bey hayatta. İkisi de aynı anlamda birer cihet söylemişler. Necati Beyinki de ustasına nazire, ustaya han nazire diyoruz ya benzerini söylersiniz falan. Burada anlam cihetinden nazire var. Ya kat ederler destim ya keserler yar eteyin. Destimi kessen kalır da ama lütfun da elim da menin kessen elimde kalır lütfun da men etek demek, paça demek. Ahmet Paşa'nın beyti bu ve manası şu. Ben sevgilinin eteğine öyle muhkem yapıştım, bırakmamacasına her şeyi göze alarak öyle ısrarlı tuttum ki o eteği. Benden usanıp da eteğini kesse bile üzülmem etek elimde kalacak karlıyım. Elimi kese de gam değil, elime etekte kalacak yine karlıyım ama kesin olan şu bırakmayacağım. Israrı çok güzel ifade eden, sadakati, aşktaki derinliği, samimiyeti çok güzel ifade eden bir beyt. Bunun naziresinde Necati Bey merhum şöyle söylüyor. Şöyle muhkem tutayın aşkiledil dar eteyin, ya kat edeler destim ya keseler yar eteyin. Yani öyle bir sağlam tutayım ki yarın eteğini öylesine ısrarla bu yolda bulunayım ki Necip Fazıl Merhum'un ısrarlarını hatırladınız mı? Yani üç ayakla seken topal köpeğim diyor. Yani maneviyat büyüklerini takip ederken haleti ruhiyesini işte aynı şey yani aşk aşktır yani sevgi böyle bir şey sevgi seveni yok eden bir şeydir. Muhib fani olur, yalnız mahbub mevcut olur diyor işin uzmanları. Yani sevgi e, artınca, fartı muhabbet hasıl olunca seven yok olur, sadece o kalır. Bunu 20. yüzyıl şiirlerinde bile görmüyor muyuz? Şöyle söyler, e, her halinle, her şeyinle güzelsin. Hata bulmak, kusur bulmak, güç sende niye benim için kendini üzersin? Günah bende, kusur bende, suç bende. Seven kendini zayıf, zavallı, hakir. Aciz, muhtaç bilir, toz zerresi gibi bilir, kıymete alınmayacak kadar değersiz görür. Sevgili ise paha biçilmezdir, güneştir vesaire. İşte Burada da aynı durum var. İki beyt de aynı şeyi söylüyor ama edebiyat mahfillerinde sohbet konusu dedim ya, oturmuş 8-10 kişi bu beytleri karşı karşıya koymuşlar, değerlendiriyorlar. Hangisi daha üstün? Hangisinde sanat daha yüksek? Çırak ustayı geçti mi yoksa? Nitekim beytler okunduğunda Necati Bey'in beyti biraz daha böyle düzgün duruyor. Biraz daha tıraşide. <gülüyor> yani fazlalıklar alınmış tıraşlanmış böyle çok güzel falan. Ee, çırak ustayı geçince derler ya boynuz kulağa geçti. Bir ustaya öyle demişler. Çırağı kendisine geçince isim zikretmeyeyim şimdi. Boynuz kulağa geçti mi ne dersin demişler. Cevaba bak boynuz Kulağı belki geçer ama işitmez. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> şimdi acaba merhum Ahmet Paşa'nın beyti mi daha kuvvetli? Necati yoksa çırak olan Necati Bey onu geçti mi? Tart şey konusu, sohbet konusu bu. O arada Necati Bey meclise geliyor. Selamün aleyküm, aleyküm selam. E şimdi diyor ki hazır bulunanlar, efendim sizden bahsediyorduk. Biz çözüme bağlayamadık. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Sizin, siz mi daha yüksek bir şairsiniz yoksa merhum Ahmet Paşa mı? Şimdi bu soruyu hangi şaire sorsanız normal şartlar altında kendini öven bir şey söyler yani. E, adettir şair kısmı övünür bir miktar. Severler yani. Onun da sebebi sebebi var yani e, şöyle bir şey. Cenabı Peygamber'in huzurunda aleyhissalatü vesselam şair Hasan bin Sabit sahabi radıyallahu anh. Onu çağırıyor. Gelsin diyor. Meclise gelirken Allahu Alem yani başka bir şair mi bilmiyorum ama Hassan ve Sabit kuvvetli zanla söylüyorum. Sözün üstadı efendim hikmet sahibi efendim büyük usta beni mi çağırdınız ya Rasulullah diyor. Dikkat buyurun. Resulullah'ın huzurunda övünen biri var. Yani bunu kim yapsa büyük saygısızlık telakki edilir, kınanır. Nitekim Eshab-ı İkram irkiliyorlar bu. Nasıl şey Resulullah'ın övünüyor. Nasıl cesaret. Nasıl yani? cesaret. Ama Efendimiz tebessüm buyuruyorlar. Men etmiyorlar i̇şte bu sonra gelen bütün şairlere delil olmuştur şair bir miktar övünür yani. <gülüyor> yani, yani bu sanatın bu söz sanatının sanki böyle de bir özelliği var kendini sözünü böyle e, yukarıda görmek parlak güzel başarılı görmek şairliğin belki de şartı yani böyle düşünmezse icra edemez sanatını samimiyetle inanıyor ama Sözüm redifli bir kaside yazmış. Nef'i merhum. Allah'ım ya Rabbim böyle mi övünülür canım? Yani ha, bu, hakikaten sen de abartmışsın diyesi geliyor insana. insanın. Neyse biz sözümüze dönelim. Necati Bey'in yani kendini öveceği tahmin ediliyor. Yani biz de üzerine. burada bunu bekliyoruz ha, şu an. Ha, normali bu. Fakat öyle bir cevap veriyor ki. Yani hayret ya. Merhumun adı Ahmet. Efendimiz adaş aleyhissalatü vesselam. Kendisinin adı İsa. Mahlas Necati. O da İsa aleyhisselam ile adaş. Necati'nin dirisinden ölüsü Ahmet'in yeydir ki İsa göklere alsa yine de rahmetten. Onun diyor ölüsü bile bizden üstündür. Çünkü adaşı olduğum büyük peygamber İsa aleyhisselam göğe çıktı ise de yerde yatan toprakta cesedi şerifi medfun bulunan Muhammed aleyhisselama ümmet olmak istedi, ona tabi olmak istedi diyor. Bu kadar güçlü bir delille, bu kadar yüksek bir de irticalen, doğaçlama, ani sorulması üzerine ustasını öne çıkaran, onu öven, merhumu yücelten bu yaklaşım hakikaten ee, edebiyat söz sanatının nelere kadir olabildiğini de bize gösteriyor. Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir demişti Hazreti Yunus Emre. Sözü hayırda kullanmak lazım. Aynı şeyi üslupsuz ifade edersiniz harp çıkar. Kavgalar çıkar, geçimsizlikler zuhur eder. Tatlı söylersiniz gönüller alınır, insanlar ikna olur, mahkemeye gitmekten vazgeçer, gitmişse sulha yönelir. Yani söz şifadır. İnsan kulaktan zehirlenir, panzehiri de kulaktan alır. Sözün güzeline dikkat etmek lazım. Keleci bilen kişinin yüzüne aide bir söz dediği gibi Hazreti Yunus Emre'nin sözü bilip diyenin işini sahede bir söz. Şimdi Necati Ahmet Paşa merhumdan Paşa. söz ederken haddi zatında öncelikle onun şu özelliğinden bahsederler. Doğrudur. Şiirlerinde gazellerinde çokça dini motifler yer almaz. Yok. Yani, yani ben tam gazellerinde anlamadım. yoktur ama. Yok. Halbuki divanında baş tarafta Muazzam bir münacat ile Allah-u Teala'ya arz, arz-ı ubudiyet Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. şey. Bak dikkatini çekti değil mi? Evet, Bak öyle. o şiirden bir beyt okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. oldukça unvanı kelamı kadim. Besmele'nin veznine uygun aynı vezinde evet. Türkçe. O çünkü diyor o kadim kelamın anahtarı oldu, söz onunla başladı. Böyle bir beyt görmüştüm. İşte budur miftahı genci kadim. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvallah. Budur ezeli hazinenin anahtarı ki Bismillahirrahmanirrahim. Kufül güşayı, kufül kilit demek. Kufül güşa kilit açan. Kufül güşayı, deri rahmettir ol. Rahmet kapısının anahtarıdır diyor o besmele. İki cihan mehline devlettir ol. İki cihan. Da başarı onunla elde edilir. Dünyayı kazanmak isteyen de... Besmele söylesin Ahiret derdinde olan da, name yillarey beçü tura budur. Zannederim ki azam esma budur. Hiç şüphe yok ki diyor, şüphe edilemeyecek mektup ve onun turası budur yani Besmele. Zannederim ki azam esma budur. Isma azam diye bir mesele vardır ya, evet. ne olduğu bir yani zan ile bilinir. Hep işte ayet el ilk ilk bir ilk cümlesindedir diyen var filan. Ben zannediyorum ki Besmele'dir diyor. İsmi Azam sırrı da buradadır. Anun ile Adem'e feyiz oldu cud. Anun için etti melekler sucud. Besmele'nin hürmetine Hazreti Adem'e cömertçe feyiz bulutları geldi. Merhamete kavuştu işte neler neler oldu. Onun hürmetine melekler ona secde ettiler. Meleklerin secdesinin kıblesi oldu. Sonra başlıyorsun Natı Şerif. Hem de bir tane de değil yani birçok natı şerif yazmış. Yani dini sahada şiir yazmadı sözü gazellerde çok fazla yer vermedi. Gazellerde daha çok sevgili ağırlıklı gibi. O da onun üslubudur başarılı da çok da başarılı bir evet. üsluftur. Yoksa natı şerifinden de bir iki örnek. Tabii ki hocam. <gülüyor> Adem riyazı cennete candan haris ise cennet şerif ravzana etmiştir iltica. Ya Rasulallah Hazreti Adem cennet bahçelerine çok arzulu haris idi ah diyordu. Cennet ise senin ravzana aşıktır. Yani Efendimizin medfun bulunduğu yere. Yani bunu birçok şair terennüm etmiştir. Ravzasın edip ziyaret dedi Emin. Hazihi cennatu Adlin fadkuluha halidin. Cebrail aleyhisselam diyor kabrini ziyaret etti de ya Resulallah dedi ki en üstün cennet işte burası dedi burasıdır dedi. Ebedi kalınan o ayeti kerimede tarif buyurulan ki hadisi şerifle sabittir bu. Kabrim ile benim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir diye evet. açıkça ifade buyurdular. Medine-i Münevvere'ye yol düşenler bir şekilde bizzat oraya giden bilhassa oraya giden ya da hac dönüşte veya gidişte uğrayanlar orada o işaret olunan bölgede birkaç dakikacıkta da olsa durabilmeyi, Şimdi iki rekat namaz kılmak için çalışırlar. Orada bir cömertliğe de şahit oldum. Yani çok ifşa edildiği için ben o kişinin ismini vermeyeceğim ama yakından tanıdığım bir can dostum. Orada bekliyor, meşakkate katlanarak, epey zorlanarak orada bir yer tutuyor. Sonra namaz kılıp ibadet etmiyor. Zikirle fikirle meşgul olmuyor. Etrafına bakıyor oraya ulaşamayacak aciz zavallı efendim yaşlı hasta durumda birini görünce onu getiriyor yerine oturuyor kalkıyor. Soruldu kendisine ne yapıyorsun niye ibadet etmiyorsun gelmişken o iki rekat namaz kılsan. Ya benim namazım ya olur ya olmaz ama dedi. O gariba dedi bu, bu fırsatı vermekle daha çok kar edeceğimi düşünüyorum hakikaten. Yani enteresan bir şey yani insanoğlu. Kahramanlarımız bunlar bizim işte. Yani böyle kahramanlık böyle bir şeydir. Kahramanlık e, başkasını düşünebilmektir. Başkasının derdiyle dertlenebilmektir. Samimi yani kahramanlığı fenli merhum şöyle diyor. Bit tabi eyler Süleyman'a kim olsa ihtiram halisane sohbeti mura tenezzüldür hüner. Elbette diyor Süleyman'a herkes hürmet eder diyor. Onu herkes bilir makam sahibi yüksek şah, sultan. Asıl olan halisane samimiyetle karıncaya tenezzüldür hüner. Sen onu yapabiliyor musun diyor. İşte o ismini gizlediğim dostumuzun. Evet. Bir parmağınla sibini şak eyledi mehin meşyet sedavetinle şacar şaha. Hazreti Peygamber aleyhissalâsü vesselâm iki mucizesine açıkça işaret Fübeyt'te parmağıyla ayı ikiye böldü o diyor Aleyhissalatu vesselam. Yani elma gibi ikiye ayrıldı ya, o büyük mucize. Evet. Allah'ım ya Rabbim. Bunu fenli merum da onu diyor. Yani bunu gördüğü halde iman etmeye ben ne diyeyim diyor ya. <gülüyor> Peki diyor o servere Aleyhissalatu vesselam ayı ikiye bölen büyük mucizesiyle herkesin gözünün önünde şakkı kamer hadisesini gerçekleştiren Allahu Teala'nın verdiği kudret ile o resulü Aleyhissalatu vesselam ağaç Yürüse şaşılır mı diyor ki o mucizesi de var. Ağaç geldi değil mi? Ağaç geldi. Apaçık yani, mucize evet. yani. Musa yapıştığı için eteğine lütfunun deste mübarekinde asa olduğu ejderha Hazreti Musa'nın elindeki asa mucize olarak ejderha olmuştu malum. Firavun'un karşısında işte o Hazreti Peygamber'in lütuf eteğine yapıştığından diyor aleyhissalatü vesselam. Bir başka örnek de İsa aleyhisselam veriyor. Vaslın beşareti haberin söyledi Mesih. Yümninden ol sözün nefesi oldu can feza. Onun nefesi ölüleri diriltirdi malum. Büyük mucizesidir. İşte o da diyor seni haber verdiği için ya Resulallah. Senin dünyaya teşrif edeceğin haberin paraklit ismi de değil mi efendim? Evet. Ahmet ismiyle seni haber verdiği için onun bereketine nefesi ölü ölüleri dirilten bir mucize menbaı oldu. Dini şiirler cümlesinden olarak... Emir Sultan Hazretleri için yazdığı 8 kaside de ayrıca kayda değer çağdaşı bulunduğu, şahsen de tanıdığı, bildiği Emir Sultan Hazretleri için e, uzun uzun yani 10'ar 11'er beyitlik 8 ayrı gazel ya, kaside yazmıştır. Bir iki beytçik oradan söyle uzatmayalım evet. yani. Fa şeylemezdi sırrın enel hakrumuzunun mansurayırsa mürşidid ana senin gibi. Ey Emir Sultan Hazretleri diyor. Hallacı Mansur Hazretleri diyor, o aşk sarhoşluğuyla hani bir söz etti ve idama gitti diyor, senin irşadına kavuşsaydı orayı atlardı diyor. O tehlikeli bölgeyi geçer, o hatardan kurtulurdu, başına gelmezdi diyor. Nitekim Hallacı Mansur Hazretleri için başka zaman daha sonraları birçok İslam aliminden, büyük tasavvuf büyüklerinden bazıları da demişlerdir ki, filan büyüğün talebelerinden birine yetişseydi orayı aşardı. Sarhoşluk da bu kadar Bu kadar sıkıntı yani. çekmez. E sarhoşluk meselesi, bu aşk sahibi, adam. Yani a, a, aşk aklı örter. Yani evet. o başka türlü söyleyemiyor ki. Yo, yoksa biliyor da ne olup biteceğini yani. Ne olup biteceğini de biliyor. Ama, i̇damsa idam. Yani ne olmuş ki? Cennete gitmek istiyorsun. Ölüm köprüsünden geçmeden gidilmiyor işte. <gülüyor> Şimdi bir, bir, bir Şaha ha, çok şehrler övmüşüm dahi bir kimse tabığımı medhinde aciz etmedi şaha senin gibi. Ben çok diyor şahlar büyükler övdüm ama ey Emur Sultan Hazretleri seni överken acize düştüm diyor. Seni övecek kelime Demek ki mı? aşırı derecede bir sevgisi var. Tabii tabii. ya şimdi Allah aşkına bu kadar yakıcı söz nasıl söylenir ki ya değil mi? Aşkla. Nasıl bir soğuk dünyada yaşıyoruz Allah aşkına ya donduk be donduk veya evet, yani sevgi haşksiz. sevgi böyle e, elle tutulur bir biçimde onların hayatlarında hem bu e, şey Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, Allah dostlarına olan sevgi e, böylelikle kendi zaafını, kusurunu idrak, kabul, boynunu bükme. Zaten o sevgi yani ee, bir güzel insana sevgi duyduğu zaman insan ne olur? Onu güneş gibi görür, kendisini karanlık görür, zaafını idrak eder. İnşa'nın ruhiyetinden maksat kusurunu idraktır diyor. Ya onu görmek kendi zaafını görür. Görmezse ne olur? Kendini bir şey zanneder insan. İnsan <gülüyor> nefis var, şeytan gaz verir gazı, efendim etrafta över falan. Ondan sonra hakikaten insan kendini önemli, iyi, güzel, hayır kaynağı falan zannedebilir ve Be, ol kimse ki kendini bir hasıl bile vasıldır bir kimse noksan olduğunu kabul ederse kavuşur hükmü tersine işlemeye başlar o defa son olarak bir beytte şunu söyleyeyim hadi iki olsun ey hace yüz kez ağzımı yursam gül abile layık değil ki yadı gedan eyleyem senin Gül suyuyla ağzımı yüz kere yıkasam senin ismini övmeye layık olmam diyor yani. Günahkarım ben kimim ki? Şermen deyi günahı mualudeyi hata. Ne yüzde arzuyu likan eyleyem senin? Bu kadar günahkar bu kadar diyor aciz haldeyim. Ben ne yüzde seni öveyim diyor. Ah diyor ama işte böyle acizle Şimdi Zaten sevginin tabiatı bu. Yani beşeri bildiğimiz yani kendimiz gibi olan birine olan bir tutku karşısında acize düşüyorsun. Ee, ve ona terennümlerde bulunuyorsun. Hatta bende kusur bende suç bende diyorsun da. Ee, bir kamil insan Resulullah'ı takip eden, onu seven sayan, onun yolunda olduğu ittifakla sabit olan bir güzel insan karşısında da elbette ifade en azından böyle oluyor. Şimdi hocam... Ee... Ahmet Paşa belli mevkilere gelmiş. Ee, ve Çok yüksek güçlendirmiş. Paşa evet. Bir daha saraya da kabul edilmemiş. Evet. Hatta biraz sürgün mesabesinde uzak yerlere gönderilmiş. Eee e, sultana yakın olmak öyle bir şeydir. Evet. Ateşi suzan, haset fesat olur. Hata. De anlatırken zamanında işte diven edebiyatı saray edebiyatıdır falan diye anlatıyorlardı. Ve onun getirmiş olduğu şeyde sanki bunu işte saraydakiler sadece bu dili konuşuyorlar bu mevzuyu onlar biliyor öbür taraftan hiç kimse anlamıyor gibi bir e, hava estiriliyordu. Hiçbir şekilde doğru şimdi, yaygınlığından başka bir kıymeti olmayan bir söz. Şimdi biraz önce bir mecliste işte iki tane şairin şiirini karşılaştırıp konuşan insanlardan bahsediyoruz. Hepsi Sadrazam mı bunlar? <gülüyor> e, ve, e, olacak şey mi yani? <gülüyor> şu, şuna gelmek istiyorum. Hiç de işte biz ne Ahmet Paşa'nın şu mevkide olduğunu işte ne makam sahibi olduğunu falan bahsetmedik. Şiirini bahsediyoruz. Şiirinden bahsediyoruz ve ya bir peygamber sevgisi o kadar mı güzel anlatır? Daha şu ya, uzun bir şiir o şiir ya. mesela. Sadece bir, bir kısmını okuduk. Evet. Yani Zamanın müsaadesi nispetinde. Halbuki bütün beytler üzerinde uzun uzun durulabilir. Ama artık yani azdan çoğa işaret var. Dediğin gibi yani onu anarken görüyorsun ki karşı, ya maneviyatı öne alan kalbi, ruhu esas alan ve insanın içini yani özünü esas alan övgü ise oraya övgü 21. yüzyıldan, milenyumdan bakarken böyle ucuz laflar ve tenkitler yöneltmek kolay ama haksız oluyor. Yani ben dostlarımıza şu kadarını söylemek isterim, bize kulak veren, bize zaman ayıran seyircilerimize demek isterim ki valla samimi iman sahibi Müslümanlar oldukları çok açık yani üzerinde durduğumuz şairlerin. Günahı kusuru kabahati olsa bile yarın yüzüne bakacağımız için Hadi gel şu güzellikleri önce görelim yani. Kusurdan bahsedeceksek bile illa şartsa bile hiç şart değil ama sonra bahsedelim. Allah'a Allahu Teala'ya münacatı böyle, Resulullah'a övgüsü böyle, din büyüklerine saygısı, hürmeti böyle olan insanı o kadar ucuza satmayalım yani. Yüz yüze bakacağız yarın. Evet. utanmak var. Allah göstermesin utanmak var. Ne yüzle bakarız ya? O bize yani onlar bize böyle bir miras bırakmışlar. Böyle bir e, birikim böyle, böyle bir Türkçe bırakmışlar. Biz sonra paramparça edecek. Hangi Türkçenin üzerinde oynayacaktık işte onlar bıraktılar. Yani e, çok güzel bir eser bıraktılar ki yıkabildik. Yani yani bina olmasaydı yıkmayaydık hiç olmazdı. En azından diyorsunuz. bir en azından saygılı olmamızda fayda var. Müslüman oldukları yani İkrarlarıyla sabit samimi iman ehlidir. Bir Müslümana ise zan etmek mevkinde kaldığımızda hüsnü zan tavsiye olunur. Çünkü kişi hüsnü zan etse yanulsa sevabı var. Suizan etse isabet etse günahı var. Yüz yüze bakacağız. Unutmamak lazım. Yani bize düşmez, bize düşmez. Ama kendisi ikrar eder. Yani. Başka bir yoldadır efendim. Allah'a ve Resulüne hürmetkar değildir. Ehli iman değildir. Bunu görürüz açıkça. Tevhile mahal olmayacak bir şey. O başka. Ama öyle değil ki durum. Çok açık şekilde evet. samimi iman. Sonra kasideler faslında. Evet hocam. Hem Fatih merhuma hem oğlu 2. Bayezid merhuma ciddi eserler var. Bu kasidelere de kısaca temas etmekte fayda var. Yine o saygısız telakki şöyle de söyler. Padişahlara işte yağcılık af buyurun yani amiyane tabirle yapmak için, yağcılık yapmak için şiirler söylediler. İşi bilmedikleri için böyle söylüyor birçoğu. Çünkü bu bir usul. Yani o kaside o şahsı eksene alan onu tema olarak uzunca bir manzuma yazmak usul. O vesile de diyeceklerini diyor. Aslında o bir manifesto yazıyor. Sanatını gösteriyor. Gençliğe hitabesini ifadeye koyuyor. Diyece vasiyetini deklere ediyor. Bu bir usul. Padişah tahta geçtiği zaman ona nasihatler, tavsiyeler, yol göstermeler kibarca. Yani 2. Bayezid için ya, Necati Bey'in yazdığı gül kasidesinde artık diyor ee, sen tahta geçtin diye adalet hüküm ferma olsun ben burada gülü bile ikaz ediyorum yani diyorum ki bülbülü sustur falan diye yani gülün bülbülü ettiği zulmü diyor ortadan kaldırmaya çalışıyorum artık sen dikkat et falan bir de usul meselesi yani evet. biz böyle dikine dikine söylemek batıcı bir şekilde biraz da hakareti hakaret soka, soka. soka soka söylemek üslubu, bunlar üslupsuzluktur söz güzel olmalı yani Latife latif gerek. ruh adu gibi bakın. Bayezid, Sultan Bayezid için kaside. 51 beyittir tamamı. Ruhu adu gibi daim sarardı. Çihre izer. Bu kussadan ki görünmez kapında rağbeti mal. Mala, paraya senin kapında kıymet verilmediği için. Sultanım. Yani irfana, ilme, takvaya değer verilip. Mal, altın el üstünde tutulmadığı için. Altın diyor utancından sarardı. Ne güzel <gülüyor> bir lezzetmediği. Yani. Rengi mi? sarı ya. Ev evet. babacım yani e, hüsnü talil diyoruz buna işte. Güzel bir sebebe bağlama. Altının sarı olduğunu herkes görür. Herkesin diyeceği bir şey de vardır ama işte böyle söylersen altı asır sonra, 5 asır sonra dillerde, e, gönüllerde yer alır. Hayali devleteylermiş tasavvurunda adun zihi tasavvuru batul zihi hayali muhal. En meşhur, en tatlı, bize de en lezzetli gelen beyit budur bu kasidede. Senin rakiplerin diyor, düşmanların diyor, devlet sahibi olmak planları falan yapıyorlarmış. İşte falan yerdeki tekfur falan, yerdeki imparator falan. Sen varken hayal diyor, olacak iş değil diyor Allah'ın izniyle onlar diyor. Ancak sana tabi olurlar, ancak sana bağlılıklarını bildirirler diyor. E şimdi ne var bunda? Yani devletini yücelten devlet Baş, Devlet Başkanı bayrak gibi yani. Evet. Onun yücelmesinde ne zararın var yani? Bu e, manevi bir coşku vermez mi? Bir cesaret vermez mi? O, o isim yani Osmanlı'da şöyle bir terbiye var, bir anlayış var, gelenek. Sultanın iki dudağı arasında yedi evliyanın kerameti vardır. Bu ne demek? Tartışmaz abi. Tartışmaz. Emirden sonra istişare olmaz. İstişare emirden önce olur. Altyapı hazırlanırken olur. Emir, emir demiri keser. Bu ne kadar güzel bir durum. Yani kara, kararsızlık, perişanlık, kimin lider olduğu belli değil. Başkan kim belli değil. Ya efendim yani dedi ama falan şundan dolayı demiş olabilir. E Bu titreklik bu e, yönetimde dirayetsizliğe sebep olacaktır elbette. Hayali lalin ile dâne, dâne eşkimden dizildi kirpiğim ucunda huşe hûşele âl. Yani seni hayal özlemek sana olan hasret sebebiyle üzüm salkımı gibi gözyaşlarım kirpiklerimde toplandı. Ve bu artık e, sevginin aşkın e, ifade biçimi olarak da bu kaside de yerini almış. Kerem kasidesinde demin okuduk birkaç bit evet okuduk gazellere artık geçebiliriz. Orada sen sorular hazırlaması var mı başka soru? Şimdi hocam. Aslında burada biraz da divan edebiyatının gelişme sürecine dair evet. bu çalışmayı okurken Ali Nihat Bu dikkatinizi ki, çekti değil mi? En esaslı e, gelişme noktalarından biridir, liderlerden biridir. Evet. Diyor ki yani bizim diyor tutup diyor onu şu anda övmemizin bir anlamı yok. Ama diyor yazılmış tezkireler var. Ben diyor bunları ek koydum. Orada 8 tane eden Ahmet Paşa'yı öven şeyler anlatıyor. Şimdi burada da bize gelen şöyle bir şey var. Hani biz gençler şöyle hissediyoruz. Bunlar yazılmış. İşte zaman içinde de birileri çıkartmış buraya. Ya işte bak bunlar ne kadar güzel demiş. Oysa ki bu tezkereyi incelemeye başladığınızda kimi şairle Yürümeyiz, bir yerden yere mi? vurmuşlar. <gülüyor> tabii. Gökdere çıkartmışlar. Tabii tabii. tabii. Ee, hiç de öyle kolay değilmiş yok, yok, yani. Yok. Yazdım oldu öyle mantığı yok. yok yani. Öyle Bugün de oluyor ya mesela evet. çok ciddi bir dergide makaleniz yayınlanacak. Bilim kurulu incelemeye alıyor. Ciddi bulmazsa yayına vermiyor. Tenkit konusu oluyor. Eleştirmemler yazıyorlar, siziyorlar. İşte o tezkireler o gözle hazırlanmıştır. Över de yener de. Yani yeri gelir zayıf bulur, lezzetsiz bulur. Onu da söyler. Ama Ahmet Paşa ittifakla övülen. Evet var. şairler sultanı diye geçiyor Şu, hatta birkaç yerde. İşaret levhası gibi bir şey seçtin mi? Seçtik hocam. Benim teklifime uydun sen mi seçtin bakayım bir? Ben sizin teklifinizi uydum galiba hocam. Ey, Ey pelası gam diyen devlet libasın anma kim? Gayri hilat giymek olmaz hacı ihram üstüne. Bak bu beyt üzerinde biraz duralım. O zaman işaret levhası diyelim böyle arkadaşlar da yayına Evet yayına ki... versinler. Ey pelası gam giyen devlet libasın anma kim? Gayri hilat giymek olmaz hacı ihram üstüne. Biraz da vezni göstermek için mübalağalı okudum. Fa ilatun fa ilatun Ey pelası gam giyen devlet libasın anma kim? Gayrı hilat giymek olmaz hacı ihram üstüne. Bir beytte dört kılık kıyafet kelimesi geçiyor. Pelasta, libas da, hilat da, ihram da giyilen elbisedir. Dördü de ayrı ama elbise. Şimdi bu zenginliğe bir dikkat et. Bugün giysi deriz ve başka bir şey yok elimizde. Giyisi, elbise. Elbise işte bunun çoğulu, libasın evet. çoğulu. Yani keşke kullanıyor olsak. iyi olur yani elbise. Evet. Şimdi dördünü birden koyuyor. Lisan zenginleri burada görüyoruz da mana daha bir ilginç. Ey gam elbisesini. Pelas ya. Orada kullandığı kelime libas değil, pelas. Pelas'ı da lugattan bakayım mı hocam? Bir bak, i̇yi olur. Pelas. Pelas pandıras deriz mesela. E, hemen bakalım lugattan. Çünkü e, bu çok önemli. E, Burada aldığı anlam önemli, evet. İstiyoruz ki e, lugatı kullansınlar ve bakalım ne anlamı varmış. Pelas, eski kilim, keçe, ha. aba, çul. Aa, elbise ama libas demiyor. Pelas diyor, gösterişsiz elbise. Pelas, pâre irindi beduş duş, kâsebe kef mesela, nâili merhum. Pelas... Palas Pandras diye günümüze gelen kelime o olsa gerek öyle zannediyorum. Evet palas Pandırza. yani düzeni yok. Düzeni yok. Kaybetsen bulan sevinmez. Dilenciye versem böyle çok heyecan şey yapmıyor. Yani atılacak bir şey. Peki bu nasıl bir elbise? E, bu dervişlik kırkası. İşte bu keçe bu. Bu maddi kıymeti yok. Ama onu giymenin bir manası var. Onu giymek birçok şeyden vazgeçmektir. Ee, dünyaya sırt çevirmenin bir semboli, sembolüdür o. E, gam pelası diyor. Ey pelası gam giyen eğer gam pelasını giydinse yani aşka bu mesleğe girdinse yani dervişlik yolunu seçtinse dünyaya sırt çevirdinse devlet libasını artık anma. Artık Kalbinden çıkar. çıkar. Üniforma gösterişler elbiseler Parlak, pahalı marka elbiseler artık bunu kalbinden çıkar. Neden? Bunu gerekçelendirmek işte burada çok önemli. Başka hilat, gayrı hilat giymek olmaz. Haca ihram üstüne. İhram bu biliyoruz değil mi beyaz. Üstüne hiçbir şey giyilmez. Giydiğin diyor gam pelası hacca gidenin giydiği ihram gibidir. Üstüne hiçbir şey giyilmez. Kararını düzgün ver artık yani. Dünyayı terk et ahirete yönel. Aşk mesleğine girdinse makam mevki şöhret filan falan bunlar artık kalbinden çıkar. İkircikli olma. Kim ki yekdil olmayıp verir ikillikten nişan? Hayali bey söylüyor. Kim ki yekdil olmayıp verir ikillikten nişan, serzenişler kendi destinden görür haven gibi. Havan gibi kendi eliyle dayak yer diyor kim ikircikli olursa. Hem o hem bu, hem dünya hem ahiret. Falan yani. Bir karar yok. Yani. Yok. Tereddüt ediyor. Bir oraya ediyor. bir buraya. İse kendi eliyle kendini döver diyor günün birinde. Pişman olur diyor. Yani net bir karar ver. Fakat burada artık gösterilen yol da çok açıktır. Ahireti talep edene dünya peşin verilir. <gülüyor> yani dünya onun aleta bir, bir cabası gibi yani bir üstte üstte bir şey yani bir ikramiye. Fakat nesi? Dünyanın şöhreti, serveti falan Değil. Olsa olur mahzuru yok da dünyada da huzur onda olur yani. Derdi ahiret olan için dünya huzur yeridir. İbret alma yeridir, ticaret yeridir. Kazanır. Yani dünyanın peşine düşerse yandı nefes nefese mutluf. bir türlü yetişemez evet, bizim yetişemez. hala yetişemiyoruz çünkü kabre bastığında eyvah der ama işisten geçmiş olur gayrı hilat geymek olmaz hacı ihram üstüne ahmet paşa merhum başka hiçbir şey yazmış olmasaydı sadece, sadece bu, bu beytle <gülüyor> rüştünü ispat etmiş olurdu ehli diller sohbeti cananda canın yaktılar şemmine pervaneler iki cihanın yaktılar Gönül ehli olanlar canan sohbetinde canlarını peşin verdiler, yandılar, yakıldılar. Can veren pervaneler yani. Pervaneyi evet. anlatmaktır bu. Pervane canını verdi de sevgiliye kavuştu, mum'a kavuştu. Şemine pervaneler iki cihanın yaktılar. Bir e, Anadolu irfanı. Şem ayanan pervaneler gelin beraber yanalım. Hatırladınız mı? Öyle bir şey var. Gidemin birisi onu soruyordu. Tam da yeri geldi yani. ''Husrev'a şiirin lebinden işidenler kıssamı ahedib leylev-ü mecnun da hanun yaktılar.'' ''Ey Hüsrev.'' Burada Hüsrev bir isim değil sıfattır. ''Ey Sultan, ey Yüce'' sevgili yani. Evet. ''Seni anlattığım şiirleri görenler Leyla Mecnun kıssasını yavan bulup yaktılar.'' diyor. Ben ondan daha yanık bir aşk hikayesi yazdım. ''Oho aşkın iyisi buradaymış.'' dediler. ''Leyla Mecnun kıssasını yaktılar.'' şem Meclis gerim olup uykunduğu için yüzüne astılar bazarda sonra zebanın yaktılar. Şu mum var ya diyor sana özendi sana benzemeye çalıştı haddini açtı o yüzden önce pazarda astılar, yukarıda asılı satılır bunlar. Evet. Sonra da dilini yaktılar diyor, fitiline yaktılar. İşte bak normal hadise, herkesin yaşadığı bir şey ama bunu işte bir hüsnü talille, bir güzel sebebe Bu ablayayım. kadar naif, bu kadar güzel söyleyebilmek işte zor zaten. niye yaktılar, sana benzemeye kaldı, haddini açtı ondan Girye <gülüyor> ve ah hey, ah bak işte bu beyt çok müthiş. Girye ve ah heyleme, de ey can oynayan, kim kamucan bazı olan baran ile bad istemez. Ağlama ve ahetme. Ağlama gözyaşı, su, yağmur. Ahetme rüzgar. Hem ağlamaktan hem de şikayetten uzak dur diyor yarın zülfünde. İsen yani aşıksan çünkü Zülf'ün üstünde cambaz gibi ip üstünde gidiyorsun ya sana rüzgar da yaramaz yağmur da. <gülüyor> İkisi de can Hayır, diyor. Düşersin, <gülüyor> yani. düşersin diyor yani. <gülüyor> Ağlamayı sızlamayı şikayeti artık bırak. Ee, aşıksan kahrını sessiz çek. Bak pervaneye ses çıkarıyor mu? Ha, ya o, ses çıkarttı. Dersini oradan al. Dün tabi be başta okudun ya ne güzel okudun onu ya. Dün tabi be derdi dilden bir dava sordum dedi dedi. Gam yemekten özge bu derdin, devasını bilmedim. Doktora gittim de sordum. Bizim derdimize hani ilaç var, reçete yaz bize. Adam başını kaşıdı, düşündü zavallı doktor. Gam yemekten başka sana diyebileceğim hiçbir şey yok dedi. Aşığın ilacı gam yemektir dedi. Senin reçeten bu dedi. Gam ile oynar. Gamdan şikayet etmek, şekva etmek, yakınmak şöyle dursun. O onun eğlencesidir. Canıma bir işte burada da ezel bezminden bezmi elestten bir de divani şiir yazmaz diyorlar. Ya şuna bak ya Allah Allah. Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşme yar. Şöylemez oldum ki gayrın merhabasın bilmedim. Ruhlar meclisinde Allahu Azim şan elestü birabbikum kalü belâ ayetiyle anlatılan ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet cevabını verdiniz. İşte ayeti kerime de evet dedik ya, bela dedik. Orada biz ilahi aşka tutulduk. O aşkın sarhoşluğuyla dünyada merhaba etmedik artık. Başkasının merhabasını bilmedik. Biz o aşk ile geldik. Hasan Sezai Hazretleri de bir beytinde öyle söyler. Der ki Münkerin görüp Sezai bizi firkatte sanır. Münkerin görüp Sezai bizi firkatte sanır. Gülşen-i dehriçle hâlâ yârile seyrâneyiz. Edirneli Hasan Sezai Hazretleri. İnkarcılar bize bakarlar da bunlar Allah aşığı tamam ama dünyaya gelmişler ızdırap çekiyorlar yazık falan zanneder öyle derler bize. Halbuki biz yerden hiç ayrılmadık. Bir imtihan için buradayız o kadar. Olayın farkındayız Olay, yani. Biz farkındayız yani. Biz acımayı bırak sen. Sen sen kendine acı. Yani acı. Hani Yavuz Sultan Selim'e artık hak ile vuslat zamanıdır. Hak ile olunacak zamandır diyor da Hasan Can vefatından hemen önce sen bizi şimdiye kadar kiminle bilirdin diyor Yavuz Selim. Evet. Biz hiç ayrıldık mı diyor. İşte burada tam olarak söylenen bu. İçi yandığından ağlar meclis halime. Yar odan için yakar ben müptelasın bilmedim. Şu mum diyor bana acıdığı için ağlayıp duruyor diyor. Yer beni niye yakıyor onu bile bilemedim. Orada o da kelimesini iki türlü kullanmış. O da. O da beni niye yakıyor Beni niye yakıyor? anlamadım. Bir de o da ateş demek zaten. Evet. Sevgili beni niye yakıyor? Mum bile bana acırken onu niye acımıyor falan diyerek bir sızlanış. Bana dilberden inayet istemen ey dostlar. Sanmasın düşman beni kadri cefasın bilmedim. Yardan, aşktan çektiğim ızdıraf sebebiyle bana yardım etmeye kalkmayın, bana acımayın, bana ilaç getirmeyin. Yani el çek tabi bel çek yaram üstünden, sen benim derdime çağırabilmezsin. Korktuğum şu diyor, na ehil olanlar, na adamlar derler ki aşk belasına dayanamadı falan derler. Lafa dile düşmeyelim yani, boş ver benim bir şikayetim yok diyor. Şimdi burada bir güzellik anlatılır. Bir Allah dostunun ızdırap içinde büyük hastalıklarla inlemekte olduğunu gören salih bir zat ona yardım etmek için acır. Başkaları tiksiniyorlar yaklaşamıyorlar yüzü gözü berbat vaziyette. Oturur başucuna, onu başına dizine alır. Serin sularla yüzünü yıkar kendine getirir falan. Ağzına su damlatır. Kendine gelince gözünü açar ve şöyle der. Rabbim ile arama giren bu densiz kim? Eyvah. Ya şimdi işte bu ya, rıza. Rabbim bana bir dert verdi. Çekiyorum şikayet mi ettim? Can ile canan arasında bir şeydir bu. Araya girip de sen ne yapıyorsun ya? Kim o diyor araya giren falan ya. Girme araya diyor. Karışma diyor. Aşığın içine karışma. <gülüyor> Hocam son bir Heh. dakikanın içindeyiz galiba. Son bir. bir şey. Vasıplını bulmak dilersen aşk gavva sol yürü. Aşina ol bahriyle ey dürre şahvar isteyen. Yara kavuşmak istiyorsan baş aşağı olup denizin dibine git. Çünkü inci oradadır. Tevazu etmeden, baş aşağı girmeden, dalmadan ve ızdırabı göze almadan yara kavuşmak mümkün olmaz diyor. Allah gani gani rahmet etsin Ahmet Paşa'ya. Ee dediğimiz gibi kabri türbesi Bursa'dadır. Ziyaret edenler selamlarımızı da iletsinler. Şunu da söyleyelim hocam. Buyurun. Biz sadece onların eserlerinden çok Küçük bölümleri ancak, paylaşabiliyoruz. Ancak. O yüzden kimse kusurumuza bakmasın. Ya bunu, bunun imkanı yok efendim. Yani bu, bu azdan çıva işaret yani. Biz sadece bir gösterip diyoruz ki böyle de bir şey var. Eyvallah. Bu akşam da Diben Edebiyatı'nın Sultanlarından Ahmet Paşa'yı konuştuk. Haftaya başka bir şairimizle karşınızda olmak üzere. Hayırlı akşamlar.